Nifak Hareketlerinin Kitlesel Harekete Dönüşmesi Uhud Özcan Yıldırım Nifak sahibi kimselerin özelliklerinden bahsettikten sonra, onların bu özelliklerini sahaya nasıl ve ne şekilde yansıttıklarını yaşanan hadiselerden, olaylar karşısında verdiği tepkilerden anlamamız mümkündür. Bundan dolayı da Risalet döneminde yaşanan hadiselerde takındıkları tavırları mercek altına almamız daha uygun olacaktır. Bu aydan itibaren münafıkların yaşanan sosyal hadiselerdeki tutumlarının nasıl ve ne derece olduğundan bahsetmeye çalışacağız inşallah. Bilindiği üzere nifak sosyal bir vaka olduğu için sosyal vakaların başlangıcı da hareketle başlar. Münafıkların sosyal olaylar karşısında verdikleri tepkilerde yer yer ferdi düzeyde kalsa da kitlesel bir hareket haline geldiği de olmuştur. Risalet döneminde vitrine çıkan ilk kitlesel hareketleri Uhud olmuştur. Savaşa doğru giden süreçte yaşananlar kitlesel harekete geçişlerini göstermektedir. Uhud için yapılan istişare Uhud, nifak hareketlerinin tomurcuklanmaya başlamasının ve münafıkların hilelerinin çoğalmasının ilk merhalesini teşkil eder. Bu sebeple nifak grupları Uhud savaşına adeta dört gözle bekliyorlardı. Nitekim Kureyş'in Medine'ye hücum haberi gelince Yahudi ve münafıkların sevindiği görüldü. Abbas bin Abdülmuttalip, Mekke'den Kureyş'in hazırlık yaparak Medine'ye yürüdüğü haberini peygambere ulaştırdı. Böyle bir haberle Yahudi ve münafıklar Kureş'ten ziyade kendilerinin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den çıkarabileceklerini ümit ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud için hazırlanan müşrik kuvvetlerinin çokluğu ve teknikesi karşısında Asap'tan Evs ve Hazrec'in ileri gelenlerine istişare etti. Ayrıca İbn Ubey bin Selun'le görüştü. Yalnız İbni Übey'i ilk defa çağırmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kalıp müşriklere karşı savaşmayı uygun bulduğunu, buna karşı yine de görüşlerini açıklamaları için asabıyla istişarede bulunmak istediğini söyledi. İbni Übey, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem görüşünü şöyle açıkladı. Ey Allah'ın Resulü, Medine'de kal! Sakın düşmana karşı çıkma, çünkü biz ne zaman düşmana karşı çıkmışsak mutlaka mağlup olmuşuzdur. Aksine ne zaman düşman Medine'ye girmişse mutlaka mağlup olmuştur. Eğer Kureyş üzerimize gelecek olursa erkekler onlarla yüz yüze çarpışırlar. Kadınlar ve çocuklar da kalelerden onların üzerine taş yağdırırlar. Eğer Medine'ye saldırmadan giderlerse umduklarına eremeden geri dönmüş olurlar. Sözü edilen istişarede Medine dışında harp etmek isteği belirdi. Cabir bin Abdillah'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kalır ve onlar bizim üzerimize yürürlerse çarpışırız demesi üzerine Ensardan bazıları şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Vallahi onların cahiniye devrinde bile Medine'ye üzerimize yürümelerine meydan verilmemiştir. İslamiyet devrinde onların Medine'ye üzerimize yürümelerine nasıl müsaade edilir? Bedir'de bulunmayan gençler de düşmanla şehir dışında karşılaşıp buruşmayı arzu ettiler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Medine dışına çıkmasını çok istediler. Gençlerin bu isteğini sahabeden Hamza bin Abdülmuttalip, Saad bin Ubade, Numan bin Malik, Ems ve Hazreç'ten bazı yaşlılar da desteklediler. Böylece sahabenin çoğu Medine'nin dışında düşmanla karşılaşmak ve gerekirse şehit olmak istediklerini yaptıkları samimi konuşmalarla dile getirdiler. Abdullah bin Caş da bunların arasındaydı. Bu kadar ısrar üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazırlık yapmalarını emretti. Herkes hazırlıklarını tamamlamıştı artık, savaşa hazır durumdaydılar. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zırhını kuşanmıştı. Saad bin Muazla Usayt bin Hudayr ısrarları için özür dilediler. Ey Allah'ın Resulü! Senin hoşlanmadığın bir şeyi bizim istememiz uygun olmaz. Medine'de müdafaa yapmamızı istiyorsan Medine'de kalalım diye pişmanlıklarını bildirdiler. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygambere zırhını giydikten sonra düşmanla çarpışmadan zırhını çıkarması yaraşmaz buyurdu. İbn-i Ubey'in Propagandası İbn-i Ubey, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, Medine dışında savaşmaktan vazgeçirmeye muvaffak olamayınca, iki kademeli nifak eylemine girmeye niyetlendi. Bu doğrultuda ilk olarak 600 silahlı Yahudi grubunu, kendi müttefiki olarak İslam ordusuna yerleştirmeye çalıştı. İkinci olarak da nifak grubunu teşkil eden 300 münafığın, ordunun içinde kalmasını sağlayarak, fitne çıkarıp Müslümanların harbe girmelerini engelleme yoluna girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'na giderken, Seniyye Tepesi denilen mevkideyken, arkasına dönüp baktığında, okçuların meydana getirdiği büyük bir askeri birlik gördü. ''Kimdi bunlar?'' diye sordu. İbni Übey'in müttefiki olan 600 kişilik Yahudi topluluğu diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar Müslüman oldular mı diye sordu. Hayır dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidip onlara söyleyiniz geri dönsünler. Çünkü biz inanmayanları inanmayanlara karşı yardımcı olarak kabul etmeyiz buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazından sonra Uhud'a hareket etti. Güneş batmadan önce Şeyh'in de orduyu teftiş etti. Burada toplanan gönüllüler içerisinde yaşları 13-14 arasındaki küçükleri Medine'ye geri gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Uhud'a indi. İbni Ubey ise yol boyunca ektiği nifak tohumlarının ürününü almak üzere ordu içinde şu dedikoduyu yaymaya çalışıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem reyve görüş sahibi olmayan tovların sözünü dinledi de beni dinlemedi. ''Ey ahali! Şurada ne diye kendimizi öldüreceğimizi bir türlü anlayamadık.'' Bu sözler ordunun üçte birine tesir etmişti. Allah subhanehu ve Teala onların gizli gayelerini aslında açığa vurmuştu. Çünkü münafıkların ve kalbi hastalıklı olan insanların ortaya koyduğu mazeretlerin, ortaya attığı her meselenin bir de iç dünyalarındaki durumu vardır.'' Onların bu sözlerinin akabinde sinelerinde gizledikleri açığa çıkmıştı. İki ordunun çarpıştığı gün başınıza gelen ancak Allah'ın izniyle olmuştu. Müminleri belirlemek ve münafıklık edenleri de ortaya çıkarmak için. O münafıklara gelin, Allah yolunda savaşın veya müdafada bulunun denilmiş, onlar da savaşmayı bilseydik ardınızdan gelirdik elbette demişlerdi. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Allah onların gizlediğini çok iyi bilmektedir. Ali İmran Suresi 166 ve 167. Ayetler Uhud esnasında ortaya çıkanlar Uhud'da yer yer ferdi olarak bazı nifak hareketleri yaşanmıştı. Bunlardan bir kısmı ayette geçtiği üzere şunlardır. Bir kısmı da canları sevdasına düşmüştü. Allah'a karşı cahiliyet zanlı gibi haksız bir zan besliyorlar. Bu işten bize ne diyorlardı? De ki, bütün iş Allah'ındır. İçerisinde sana açmadıkları bir şey gizliyorlar. Bu bize ait bir şey olsaydı burada öldürülmezdik diyorlar. De ki, evlerinizde olsaydınız üzerlerine ölüm yazılmış olanlar yine mutlaka devrilecekleri yerlere çıkıp gideceklerdi. Bu, göğüslerimizin içindekini yoklamak, kalplerimizdekini temizlemek içindir. Allah, göğüslerdekini bilendir. Ali İmran Suresi 154. Ayet Yine Resulullah'ın öldürüldüğü haberini yayıp, orduda panik havası estirmek isteyenler de olmuştu. Burada zayıf imanlı kimseleri yer yer etkilemeyi de başarmışlardı. Bunlar ordu içerisinde İbni Ubeye gitmeyi, Ebu Sufyan'dan eman almayı ve hatta Peygamber'in öldürüldüğünü ve dolayısıyla kavimlerinin dinine yeniden dönmenin çağrılarını yapmışlardır. Uhud sonrasında, Uhud savaşının sonucunu münafıklar istismar etmeye çalışmışlardır. Müslümanlar Uhud'daki şehitlerine ağlarken münafıklar ve Yahudiler sahabeyi Resulullah'tan koparmak için mal bulmuş maribi gibi olaya yaklaştılar. Uhud'da şehit düşenler hakkında eğer onlar bizim yanımızda bulunsalardı öldürülmezlerdi dediler. Bu gibi sözlerle Medine'de nifak kazanını kaynatmışlardı. Bu olayın ardından gerçekleşecek olan Hamraul Esed seferine İbni Übey iştirak etmek istemişti. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna izin vermemişti. Hamraul Esed seferi dönüşünde İbni Übey cuma hutbesi irade edildikten sonra Resulullah'a bağlılığını ayağa kalkıp yeniden bildirecekti. Çünkü bu onun adeti haline gelmişti. Herkesin arasında ayağa kalkar ve ey insanlar, Allah'ın aranızda bulundurup sizi şereflendirdiği Resulüne yardım ediniz. Sözlerini dinleyiniz, ona itaat ediniz derdi. Fakat bu defa aynı adetini icra etmek istediğinde ise ortamda bulunan Müslümanlar onun eteğinden asılarak otur ey Allah'ın düşmadı Sen buraya layık değilsin, sen yapılmayacak işler yaptın dediler. Hatta Ebu Eyyub onu sakalından yakaladı. Ubade bin Samit de onu boynundan ileri doğru itti. Hatta bu olayın ardından İbni Ubey oğlu Abdullah'ı görünce de Muhammed beni Sehl ve Süheyl'in hurma kurutma yerinden yani Mescid-i Nebevi'den çıkardı diyerek dert yanmıştır. Uhud'un İslami sahaya yansımaları Uhud kazvesine münafıkların rolü açısından baktıktan sonra bu yaşananları analiz etmekte yarar var. Zira İslami sahada dün yaşananlar, bugün yaşananların habercisi niteliğindedir. Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, tarihten vakaya indirgenmeyen her olay, bizim için sadece tarihsel bir bilgi olarak kalacak, yaşanan hadiselere de vahyin kıstasları ve yönergeleriyle bakamayacağız. Burada dikkat çeken olayları şöyle sıralayabiliriz. Birincisi, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, Müşriklerle çarpışma için yapılan genel istişaresine tanıklık etmekteyiz. Genel istişarede bulunan Müslümanlardan ziyade, münafıkların lideri Abdullah bin Übey'in de bulunması en dikkat çeken husustur. Allah Resulü'nün istişareyi alma sebebi, onun düşüncelerinden emin olmaktır. Bu durum, Günümüz içinde geçerlidir. Müslümanlara sürekli zararı olan kişi ve grupların fikirlerinin alınması veya bir şekilde onların düşüncelerinin elde edilmesi İslami hareket için kayda değer bir durumdur. Bu durumda onların içindeki hastalıkları ve davanın önünde set olabilecek planlarından emin olunabilecektir ortaya koydukları fikirlerin kendi şahsi menfaat ve çıkarlarından, kin ve hasedinden ez cümle davanın mı yoksa kendi karakterini mi ortaya koyduğu açığa çıkmış olacaktır. Bunun illaki istişare veya görüş alışverişinin bulunduğu ortamlarda olması gerekli değildir. Bazen Müslümanların çevresinde bulunan hastalıklı insanların genel düşünce ve kanaatlerine vukufiyet de olabilir. Şayet bu olmazsa sahada yapılan türlü desinselerden, kirli siyasetlerden ve gizli nifak hareketlerinden Müslümanların emin olması olanaksızdır. Bu şer'i siyaset kapsamında olan ve emir sahiplerinin göz ardı etmemesi gereken hususlardan biridir. İkincisi, Abdullah bin Übey'in söz konusu istişarede